Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Firuz Ed Dilemi Radiyallahu Anh. Aslen İranlı olan Firuz et Deylemi radıyallahu anh Kisra Enuşirvan'ın Habeşlileri Yemen'den çıkarması için gönderdiği orduyla Yemen'e gitti ve orada yerleşti. Bazı kaynaklarda onun Necaşi'nin kız kardeşinin oğlu olduğu da kaydedilmektedir. Ebu Abdullah Ebu Abdurrahman Hümeyleri ile Himyere yerleştiği için de Himyeri inismesiyle anılan Firuz et-Deylemi radıyallahu an, hicretin 10. yılında Yemen'den Medine'ye gelen heyetin içinde yer aldı ve onlarla birlikte Müslüman oldu. San'a balisi Bazanın hem kendisinin hem de Ebna'nın Müslüman olduğunu bildirmek üzere ve bir bin Yuhannis ile Firuz'u Allah Resulü'ne gönderdiği rivayet edilmektedir. İslamiyet'i kabul etmeden önce iki kız kardeşle evli olan Firuz, Hazreti Peygamber'in emri üzerine eşlerinden birini boşadı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ebna arasından Firuz'u vali seçtiği, Esmet el-Ansi'nin kendisine itaat etmesi şartıyla onu yerinde bıraktığı, Hazreti Ebubekir Bekir anh zamanında da bu görevine devam ettiği bilinmektedir. Firuz radıyallahu anh, Yemen'de peygamberlik iddia eden Esmet el-Ansi'ye karşı gönderilen İslam ordusuna katıldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Esmet'i öldürdü. Firuz el-Deylemi an'ın anh'ın onu tek başına öldürdüğüne ve bu durumu öğrenen Allah Resulü'nün kendisini övgüyle andığına dair rivayetler de vardır. Peygamberlik iddiasında bulunan Ansî'nin öldürülmesinde rolü olan Kays bin Mekşu Firuz'un Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu tarafından San vali tayin edilmesi üzerine isyan etmişse de Firuz çeşitli kabilelerle işbirliği yaparak Kays'ı mağlup etmiştir. Firuz et Deylemi radıyallahu anhu 4 hadis rivayet ettiği bilinmektedir. Kendisinden oğulları Dahak, Abdullah, Şahit ve başkaları rivayette bulunmuştur. Rivayetleri Ebu Davud Tirmisi, Nesai, İbni Mace ve Darimi'nin sünenleriyle Ahmet bin Hanbel'in el müsnedinde yer almaktadır. Bu rivayetlerin birinde içkinin yasaklanması üzerine Allah Resulüne bağcılık yaptıklarından söz edip bundan sonra üzümleri nasıl kullanacaklarını sorulduğu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleminde ona üzümleri kurutup, hoşaf ve sirke olarak değerlendirmeyi tavsiye ettiğini bildirmiştir. Muaviye döneminde de San'a valiliği yaptığı kaydedilen Firuz, Mısır'a yerleşti ve hicretin 53. yılında vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan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 Mustafa Aygül